rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Asr-ı Saadet'te Bayram O'nun müjdesinde saklıydı insanlığın gerçek bayramı. Önce Davut verdi bu müjdeyi, sonra Musa, sonra İsa. Kaç asırdır bekliyordu insanlık gerçek bayramını. O'nun gelişiyle bayram rengine boyandı bütün kainat. Yer bayram etti, gök bayram etti. Dağlar taşlar bayram etti O'nun gelişiyle Gönüller bayram yerine döndü Bayram O'nun cennet misali yüzündeydi Bayram La ilahe illallah haykırışındaydı Bayram Rahmeten lil alemin hitabındaydı Bayram ümmeti, ümmeti, ümmeti diye çarpan kalbinde bayram şefkatli ve yumuşak gönlündeydi. Bayram kabul olunacak duasındaydı Nebi'nin. Bayram ona iman eden müminlerin dillerindeydi. Eğer zaman bayramsa ve yer asr-ı saadetse işte asıl bayram orada yaşanır. Ve yaşatılır Allah Resulü ile Aynı şehirde olmak Aynı yolları yürümek Aynı havayı solumak Aynı mescide gitmek demekti bayram Hiç ayrılmadan Mescid-i Nebevi'nin yanından, Resul-i Ekrem'in dizi dibinden Bayram sevincine denk sevinçler devşirmek Onun rahmet ikliminden Bayram, O'nunla olmak demekti. O'na yakın olmak, Allah Resulüne komşu olmak, O'na dost olmak, O'na ümmet olmak demekti. O'nun sohbet halkasında O'na ashab olmak demekti. Mübarek leplerinden dökülen hikmet pınarlarından kana kana içmekti. Hiç bitmesin diye dualarla girilen huzurunda, Huzura Ermekti Bayram Bayram Rabbin Hediyesiydi Ümmetine Öyleyse Coşkuyla, Sevinçle Kutlanası Günler Olmalıydı Hazreti Peygamberin Hanesinden Yayılan Bayram Sevinci Tüm Medine'ye Dalga Dalga Yayıldı Evlerde, Sokaklarda Çarşılarda Bayram Kutlanıyor Bayram Coşkusu Yaşanıyordu Allah Resulü Bayram günü dışarıda sevinçle cıvıldaşan, koşan ve oynayan çocukları görünce yüzü mutlulukla aydınlandı. Bayramın coşkusunu en çok Medineli çocuklar yaşıyordu. Her biri en yeni elbiselerini giymiş, süslenmiş, oradan oraya koşturuyor, neşe içinde şakalaşıyor, gülüşüyor, eğleniyorlardı. Hazreti Resul, Tebessümle oynayan çocukları seyrederken kenarda mahzun ve kederli bir şekilde ağlayan bir kız çocuğu gördü. Diğer çocukların oyunlarına katılmadığı gibi üzerindeki elbiseler de lime lime olmuş bir haldeydi. Küçük çocuğun bu hali Şefkat Peygamberini derinden üzdü. Ümmetin her ferdinin derdiyle dertlenen, her sıkıntısında yanında olan Rasul-i Ekrem, Hemen çocuğun yanına gitti. Küçük kızın bu yürek parçalayan hali karşısında Hazreti Peygamber şefkatle sordu yavruca. Yavrucu bu bayram gününden için ağlıyorsun. Küçük kız bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da kendisine soruyu soranın kim olduğuna bakmadan içli içli cevap veriyordu. Babamı hatırladım. Bu yüzden ağlıyorum. Geçen bayram bizimleydi, şimdi ise yok. Son savaşta peygamberimiz de birlikte gitti. Onunla yan yana dövüştü ve sonunda şehit oldu. İnsan böyle yetim kalınca elbette ağlar. Yavrucağın haline gönlü dayanamayan sevgili Nebi, başını okşadı ve en güzel bayram hediyesiyle onu teselli etti. Sil gözünün yaşını yavrucuğum. Kaldır başını. Bak sana ne diyeceğim. İster misin senin baban ben olayım. Fatma ablan, Ayşe de annen olsun. Bu teklifime ne dersin? Başını kaldırıp da bunu ona söyleyenin Hazreti Peygamber olduğunu gören küçük kız sevinçten adeta kanatlandı. Biraz önce hüzünle bulutlanan gözleri sevinçle aydınlandı. ''Peygamberin evinde olmak, ona evlat olmak, onun yakınında olmak, Allah'ım ne büyük saadet.'' ''Evet'' dedi heyecanla. Beraberce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane saadetine gittiler. O da artık yalnız değildi. Sevgililer sevgilisinin himayesindeydi. Yıkandı, paklandı, temiz ve yeni elbiseler giydirildi yavrucağa tertemiz ve neşeli haliyle tekrar sokağa çıktığında arkadaşları etrafına toplandı ve sordular ne oldu sana niçin bu kadar sevinçlisin küçük kız elbiselerini ve harçlığını gösterdi onlara ve mutlulukla şöyle dedi benim de bir babam var artık hem de öyle bir baba ki dünyada eşi bulunmaz böyle babası olan kim sevinmez ki hem yüreği şefkat dolu ''Ayşe annem var benim. Saçlarımı tarayan, elbisemi giydiren bir de Fatma abla. İşte bu yüzden sevinçliyim, dünyalar kadar mutluyum.'' dedi çocuk. Medine'de her bayram başka bir sevinçle kutlanırdı. Her evde yaşanan bayram neşesi, hanelerden sokaklara taşardı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler, yaşlılar... Kısaca tüm Medine iştirak ederdi bu coşkuya. Nasıl etmesinler? Allah Resulü'nün buyruğuydu bu. Yüce Allah size o iki bayram günlerine bedel olarak daha hayırlı iki bayram günleri ihsan buyurmuştur. Bunlar Ramazan ve kurban bayramlarıdır. Allah Resulü Medine'de herkesle bayramlaşırdı. Hal hatırlarını sorar, ikramlarda bulunurdu. Bol bol sadaka verir, Cömertlikte kimse ona yetişemezdi. Yine bir bayram sabahı namazdan dönüyoruz sevgili peygamberimiz. Yanında çok sevdiği eşi, Hazreti Ayşe annemiz vardı. Medine'de bayram kutlamaları başlamış, Habeşli ve Sudanlı Müslümanlar kılıç kalkan oyununa benzer oyunlar oynuyorlar, herkes coşku içinde onları seyrediyordu. Seyircilerin tezahüratları oyuncuları daha bir şevklendiriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Validemize baktı ve ''Sen de seyretmek ister misin?'' diye sordu. Hz. Ayşe annemiz ''Evet'' deyince sevgili peygamberimizin omuzuna dayanarak ''Beraber seyrettiler Medinelilerin bayram sevincini.'' Hazreti Ayşe annemiz uzun süre Efendimiz'e dayanarak seyretti oyunları. Hazret Rasul de ortak oldu onların sevincile ve teşvik etti oyuncuları. ''Haydi'' Göreyim sizi ey Erfide oğulları. O göklerden gelen emirle vazifelendirilmiş olan kutlu nebi. O yüce Allah'ın kelamının muhatabı. O arşı alada ağırlanmış sevgili misafir. O aşkın, muhabbetin, rahmetin ve şefkatin peygamberi. O insanlığın kurtuluşu, onların içinden çıkarılmış en hayırlı kişi olsa da onlardan biri. Sevinçlerinde, üzüntülerinde, sıkıntı ve kederlerinde onlarla beraber. Savaşta beraber, seferde beraber, bayramda beraberler. Allah Resulü'nü çok seven ve Resulullah'ın da çok sevdiği Hazreti Ayşe validemiz yine bir bayram günü Hane-i coşkuyla kutluyorlar. Medineli hanımlar toplanmış, Ayşe validemizle beraber def çalıp bu az Savaşı'nı anlatan cariyeleri dinliyorlar. O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evin kapısında göründü. Hiçbir şey söylemeden içeri girip bir örtüye büründü ve yattı. Medine'de bayramlarda, sevinçli günlerde def çalmak, şiirler ve şarkılar söylemek adetti. Bu yüzden Hazreti Peygamber onları hoş karşıladı ve bayram eğlencesine devam etmelerine müsaade etti. Hanımlar kendi aralarında eğlenirken Ayşe validemizin babası Hazreti Ebubekir Bekir anh geldi hane saadete. Onları Allah Resulü'nün evinde def çalarken görünce hiddetlendi ve bağırdı. Allah Resulü'nün yanında şeytanın çalgısı ha? Ebu Bekir anh'ın sesini duyan Efendimiz örtüsünü kaldırdı ve ona Onları kendi hallerine bırak. Ey Ebu Bekir! Her milletin bir bayramı vardır. Bugün de bizim bayramımızdır. Buyurarak Ebu Bekir'i sakinleştirdi. Sonsuz merhametiyle onları hoş gördü. O ki herkese şefkat nazarıyla bakan Rasuldü. O ki, düşmanına dahi merhamet eden Nebiydi. O ki, müjdeleyen, kolaylaştıran, sevindiren Hak Peygamberdi. Bir bayram namazgahı gibi açtı sinesini, herkese açtı gönül kapılarını, herkesi kurtuluş müjdeleriyle müjdeledi. Gerçek bayram O'nun çağrısıydı. Rabbimiz,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 sizleri Allah'a ısmarlıyoruz yıldızların izinde hazırlayan mutlu Doğan seslendiren Mustafa Aygül